Frida Kahlo, hissettiğin kadar yalnızsın. Biyografisi Meksika'nın en büyük sanatçılarından biri sayılan Frida Kahlo, 6 Temmuz 1907'de Koyokan, Meksika şehri Meksika'da dünyaya geldi. Sonradan Mavi Ev ya da Casa Azul olarak ifade edilen aile evinde büyüdü. Babası Alman kökenli bir fotoğrafçıydı. Annesi Matilda ile tanışıp evlendiğinde Meksika'ya göç etmişti. Annesi yarı kızılderili, yarı İspanyoldu. Frida Kahlo'nun iki ablası ve bir kız kardeşi vardı. Frida Kahlo'nun çocukluğu boyunca zayıf bir sağlığı vardı. 6 yaşında çocuk felcine yakalandı ve 9 ay boyunca yatağa mahkum oldu. Bu hastalık sağ bacağının ve sağ ayağının sol tarafından çok daha zayıf olmasına sebep oldu. Çocuk felcinden sonra aksayarak yürümeye başladı. Hayatının geri kalanı boyunca bunu gizlemek için uzun etekler giydi. Babası iyileşmesi için onu birçok sporu yapmaya teşvik etti. Futbol oynadı. Yüzmeye gitti ve hatta güreşti bile. Ki o zamanlarda bu bir kız için oldukça sıra dışıydı. Tüm hayatı boyunca babasıyla çok yakın olan ilişkisini korudu. Frida Kahlo 1922 yılında Meksika şehrindeki ünlü ulusal hazırlık okuluna gitti. Sadece 35 kadın öğrenci vardı. O okula kayıtlı olan ve yakın zamanda açık sözlülüğü ve cesaretiyle ünlü oldu. Bu okulda ünlü Meksika'nın Kaş Diego Rivera ile tanıştı ilk olarak. Riviera o sırada Yaratılış adlı bir fresk üzerinde çalışıyordu okul kampüsünde. Frida sık sık bunu izlerdi ve arkadaşlarına bir gün onunla evleneceğini söylerdi. Aynı yıl Kahlo kendisiyle benzer politik ve entelektüel görüşleri olan bir öğrenci grubuna katıldı. Liderleri Alejandro Gomez Arias'a aşık oldu. Bir Eylül akşamı Gomez Arias ile bir otobüste yolculuk ederken trajik bir kaza geçirdi. Otobüs bir travma ile çarpıştı ve Frida Kahlo ağır bir şekilde yaralandı. Kalçasını çelik bir tırabzan saplandı, omuriliği ve pelvisi parçaladı ve bu kaza onu büyük acılar içinde bıraktı. O kadar ağır yaralanmıştı ki Meksika şehrindeki Kızıl Haç Hastanesi'nde birkaç hafta kalmak zorunda kaldı. Daha fazla iyileşmek için eve döndü ardından. Bütün bedeni alçı içinde tutuldu 3 ay boyunca. Zamanı öldürmek ve acıyı hafifletmek için resim yapmaya başladı ve bunu takip eden yılda kendi otoportresini bitirdi. Frida Kahlo bir keresinde demiştir ki, ''Kendimi çiziyorum çünkü sık sık yalnızım ve ben kendim, bildiğim en iyi özneyim.'' Ailesi onu resim yapması için cesaretlendirdi ve ona özel şövalye yaptırdı ki yatağında resim yapabilsin. Aynı zamanda ona fırçalar ve kutularca boya da verdiler. Frida Kahlo 1928'de Riviera ile tekrar bağlantı kurdu. Ondan çalışmalarını değerlendirmesini istedi ve o da Frida'yı cesaretlendirdi. İkili yakın zamanda romantik bir ilişkiye başladı. Annesinin itirazına rağmen Frida ve Diego Rivera bir sonraki yıl evlendiler. Evliliklerinin ilk yıllarında Diego'nun işi yüzünden oldukça çok seyahat ettiler. 1930'da San Francisco, Kaliforniya'da yaşadılar. Sonra Riviera'nın Modern Sanatlar Müzesi'ndeki işi için New York şehrine taşındılar. Sonrasında Diego Riviera, Detroit Sanatlar Enstitüsü'nde çalışırken Detroit'e taşındılar. 1932'de Kahlo resim tarzına daha fazla realistik ve sürrealistik öğeler ekledi. Henry Ford Hastanesi adlı resminde, Frida Kahlo bir hastane yatağında çıplak olarak uzandı ve bir fetüs, bir çiçek, bir pelvis, bir salyangoz ve hepsini birbirine bağlayan damarlarla çevriliydi. Bu resim ikinci çocuğunu düşürmesine neden olan duygularının bir ifadesiydi. Öteki otoportreleri kadar kişiseldi. 1933'te Kahlo, kocası Diego Rivera ile New York şehrinde yaşıyordu. Rivera Nelson Rockefeller tarafından Rockefeller merkezinin kavşağındaki adam adlı bir fresk yaratması için görevlendirildi. Riviera, komünist lider Vladimir Lenin'i de resmi eklemeye çalıştı. Rockefeller bu çalışmayı durdurdu ve o kısmın üstü boyandı. Çift bu olaydan sonra Meksika'ya geri dönmek zorunda kaldı. Geri döndüler ve San Angel Meksika'da yaşadılar. Frida Kahlo ve Diego Riviera'nın evliliği oldukça sıra dışıydı. Onlarca yıl farklı evler ve stüdyolarda çalıştılar. Diego birçok ilişkiye girdi ve bir tanesi Kahlo'nun kız kardeşi Cristina'ydı. Frida Kahlo o kadar üzgündü ki uzun saçlarını kesti bu ihanetin yarattığı mutsuzluğu göstermek için. Çocuk sahibi olmak istiyordu uzun bir süredir ama otobüs kazasından dolayı olmuyordu. 1934'te ikinci düşünü yaşadıktan sonra kalbi iyice kırıldı. Kahlo ve Riviera birkaç kez ayrıldılar ama her zaman birbirlerine geri döndüler. 1937'de Lev Troçki ve karısı Natalia'ya yardım ettiler. Lev Troçki sürgündeki bir komünistti ve Sovyet lider Joseph Stalin'in rakibiydi. Kahlo ve Rivera çifti hoş karşıladılar ve mavi evde kalmalarına izin verdiler. Kahlo aynı zamanda Troçki ile kısa bir ilişkide yaşadı Troçki çift evlerinde kalırken. 1938'de Frida Kahlo sürrealizm akımının öncülerinden biri olan André Breton ile arkadaş oldu. Frida André Breton Meksika'ya gelip bana sürrealist olduğumu söyleyene kadar kendisini hiç öyle değerlendirmediğini söyler. Aynı zamanda şunları yazmıştır. Gerçekten resimlerim sürrealist mi değil mi bilmiyorum ama onların kendime en dürüst ifade şekli olduğunu biliyorum. Ve kullandığım öler her daim kendi duyularım olduğu ve hayat, zihinsel haller ve engin tepkiler yarattığı için ben de kendimin tüm bu hallerini sık sık nesnelleştirdim ki bunlar en samimi, ve en gerçek şeylerdi içimde ve dışımda hissettiğim. Aynı yıl New York'ta bir sergisi düzenlendi. Resimlerinden birazını sattı ve iki özel iş aldı. Bir tanesi Claire Wood intihar etmiş olan Dorothy Hale'in bir resmini çizmesiydi. Bize Dorothy'nin trajik sıçrayışının hikayesini anlatan Dorothy Hale'in intiharı 1938'i çizdi. İşvereni Lucy dehşete düştü ve neredeyse resmi yok etti. Ertesi yıl 1939'da Kahlo, Andre Breton tarafından Paris'e davet edildi. Çalışmaları orada sergilendi. Mark Chagall ve Pablo Picasso gibi sanatçılarla arkadaş oldu. O ve Riviera o yıl boşandılar ve Kahlo bilinen en ünlü resimlerinden birini çizdi. İki Frida Ama yakın zamanda Frida Kahlo ve Diego Riviera 1940'da tekrar evlendiler. İkinci evlilik yaklaşık olarak ilkiyle aynıydı. Ayrı evlerde ayrı hayatlar yaşamaya devam ettiler. İkisi de evlilikleri boyunca başkalarıyla birlikte oldu. Kahlo 1941'de Meksika hükümeti tarafından 5 önemli Meksikalı kadının portresinin çizilmesi işini aldı ama projeyi tamamlayamadı. O yıl çok sevdiği babasını kaybetti ve kronik sağlık sorunlarından dolayı acı çekmeye devam etti. Kişisel mücadelelerine rağmen çalışmalarının popülerlik içinde büyümeye devam ettiği bu zamanlarda sayısız grup gösterilerine dahil edildi. 1944 yılında Frida Kahlo en ünlü portrelerinden birini çizdi. Kırık sütun. Bu resimde kendisini çıplak ve ortadan ikiye ayrılmış olarak tasvir etti. Omuriliği bir sütun gibi parçalanmıştı. Cerrahi bir askı giyiyordu ve vücudu boyunca çiviler vardı. Ki bu da sürekli hissettiği acıyı ifade ediyordu. Bu resimde Frida fiziksel zorluklarını sanatla ifade etmişti. Bu zaman zarfında birkaç ameliyat geçirmiş ve sırt omurgasını destekleyen bir korse giymek zorundaydı. Kronik acısı için birçok tıbbi tedavi aradı ama hiçbir işe yaramadı. Sağlık durumu 1950'de daha da kötüleşti. O yıl ayağında kangren olduğu teşhisi konuldu. 9 ay boyunca yatağa mahkum oldu ve hastanede kalıp birkaç ameliyat geçirmesi gerekti. Ama büyük bir sebatla Frida Kahlo çalışmaya ve resim yapmaya devam etti. 1953 yılında Meksika'da tek başına bir sergi düzenledi. O sırada hareket kabiliyeti kısıtlı olsa da serginin açılış törenine katıldı. Ambulansla getirildi. Katılımcılara hoş geldin dedi ve serginin onun için hazırladığı yatakta seremoniyi kutladı. Birkaç ay sonra başka bir ameliyatı daha kabul etmek zorunda kaldı. Sağ ayağının bir kısmı kangreni engellemek için kesilmek zorunda kaldı. Zayıf fiziksel kondisyonu yüzünden derin bir şekilde depresyondaydı. Hatta intihara bile eğilimi vardı. Frida Kahlo o yıl boyunca hastaneye girdi ve çıktı. Ama sağlık sorunlarına rağmen siyasi hareket konusunda aktif oldu. 2 Temmuz'da Amerika'nın Guatemala'lı Başkanı Jacoba Arbenz'in devrilmesini desteklemesine karşı yapılan gösteriye katıldı. Bu onun kamuya son çıkışıydı. Bir hafta sonra 47. doğum gününde Frida Kahlo sevdiği mavi evde hayata gözlerini yumdu. Akciğer embolisinden öldüğü halka açıklandı ama olası intihardan öldüğü söylentileri de vardı. Frida Kahlo'nun ünü ölümünden sonra da büyüyordu. Mavi Evi 1958'de bir müze olarak açıldı. 1970'lerde çalışması ve hayatı feminizm hareketi nedeniyle yenilendi. Zira kadın yaratıcılığının ikonu olarak görülüyordu. 1983'te Hayden Herrera onun hakkında bir kitap yayınladı. Bir Frida Kahlo biyografisi. Ki böylece bu büyük sanatçıya kamunun ilgisini çekebildi. 2002 yılında Frida Kahlo'yu Selma Hayek'in ve Diego Rivera'yı Alfred Molina'nın canlandırdığı Frida adlı bir film yayınlandı. Bu film altı dalda akademi ödülüne aday gösterildi ve en iyi makyaj ve en iyi film müziği ödüllerini kazandı. Aforizmalar Tarzından ve fiziksel özelliklerinden asla utanma. Sevgi basitti, karmaşık olan bizlerdik. Aşk affetmektir. Bir noktada artık vazgeçmen gerektiğini bilmelisin. Kelime dağarcığım da hüznüm gibi yoksul. Aşk açıklanabilir bir şey değildir. İçimde kırk kadın, kırkı da yabancı, kırkı da öteki. Sadece bir dağ bilebilir bir diğer dağın özünü. En karanlık şeylerinin içinde olmak istiyorum. Sana portremi bırakıyorum ki senden uzak olduğum her gün ve gece varlığıma sahip olabilesin. Tutku seni acıdan değişime götüren bir köprüdür. Ölmesinler diye çiçekler çiziyorum. Sürrealizm. Gardrobunda gömlekler bulacağından eminken bir aslan bulmanın büyülü sürprizidir. Yaşadığım için mutluyum, resim yapabildiğim sürece. Kadınlar fark ettiklerinden çok daha güçlüdür aslında. Günün sonunda düşünebildiğimizden çok daha fazlasına katlanabiliriz. Umarım çıkış neşeyle doludur ve umarım asla dönmem. Ayaklarım, uçmak için kanatlarım varken size niye ihtiyacım olsun Yalanları senden uzaklaştıran ve sana umut, kahve ve şiir getiren bir sevgiliyi hak ediyorsun. Ben kendi kendimin ilhamıyım, en iyi bildiğim özneyim, daha iyi olmasını istediğim bir özne. Ben sakar bir insanım, her daim severim, severim, severim ve severim ve asla terk etmem. Hasta değilim, kırgınım ama resim yapabildiğim sürece mutluyum. Bence azar azar sorunlarımı çözebilecek ve hayatta kalabileceğim. İnsanlık kendi kendine sahiptir ve bu kadar yeryüzüdür. Kaderimiz kalmayana dek yok ediyoruz. Sevgilim, bir daha dünyaya gelseydim eğer yine seni severdim. Diri diri çürüyeceğimi bilsem de. Her seferinde sıklama aşık olarak sana döndüm. Belki de aslında senden hiç gidememiştim. Acı çeken bir yüreği varsa bir bedenin, o zaman daha da hızlı çürüyor beden. Seni sevmeye başladığım o günden beri acı çeken bir yüreğim var. Gerçek öyle muhteşem ki Diego. Ne konuşmak, ne uyumak, ne dinlemek, ne sevmek istiyorum. Kendi kaprisi dışında hiçbir kanunu tanımayan bir diktatörün yönettiği vatanımdan kaçıyorum. Aşk bir kedi gibi sessizce sokuldu. Onun gelişini ne gördüm ne duydum. Aşk usulca içime yayıldı. Büyüdükçe... İnsanın kendini nasıl yalnız hissettiğini göreceksin. Her şey insandan dışarıya taşmıyor mu? Kan, gözyaşı, bulutlar, gökyüzü ve de yaşamın ta kendisi. Başıma gelen en iyi şey acı çekmeye alışmaya başlamamdı. Sızlayan en belirgin yanım kalbim olabilir. Kalp hüzün dolu, belki bedende. Yürekteki endişe insanı çökertir ama güzel bir söz yüreği sevindirir. Madem umutsuz olacağım, o zaman bari üretken olmalıyım. Benim yolculuğum da bu işte. Toprağın kalbine doğru bir yolculuk. Hayat bazen planlarını değiştirebilir ama bu kötü bir şey olmak zorunda değildir. Bir erkek vazgeçmek istiyorsa tek bir sebep yeterlidir. Fakat biz kadınlar sevgimiz için mücadele ederiz. İyileşmek mi? Fakat ben asla değilim ki, paramparçayım. Aynı şey değil anlıyor musun? Acılar geçer ama her mutluluk en derin sonsuzluğa uzanır. Kendi portremi çizerim çünkü çoğunlukla yalnızım ve bildiğim en iyi insan yine kendimdir. Hayatımda iki büyük kaza oldu. Bir araba kazasıydı, diğeri ise Diego'ydu. Diego açık arayla en kötüsüydü. Amerika'da herkes için en önemli olan şey hır sahibi ve birisi olmak. Ma açıkçası herhangi biri olmak için en ufak bir hırsım bile yok. En iyi bildiğim şeyi resmediyorum çünkü buna ihtiyacım var. Ve kafamdan ne geçerse düşünmeden resmediyorum. İşimden alabileceğim tatmin dışında hiçbir şey beklemedim. Sırf resim yapmanın ve öteki türlüsünü söyleyemeyeceğimi söylemenin gerçeğiyle. Oyuncaklarım bir erkek kilerdi: Patenler, bisikletler... Acılarımı boğmaya çalıştım ama piçler yüzmeyi öğrendiler ve şimdi bu edepli ve iyi hislerin altında eziliyorum. Gerçekten resimlerim sürrealist mi yoksa değil mi bilmiyorum ama kendimin en içten ifadeleri olduğunu biliyorum. Acı, zevk ve ölüm varoluşun sürecinden başka bir şey değildir. Bu süreçteki devrimsel mücadele zekaya açılan bir kapıdır. Benim bir sürrealist olduğumu düşündüler ama değilim. Ben asla rüyaları resmetmedim. Kendi gerçekliğimi resmettim. Hiçbir şey kesin değildir. Her şey değişir. Her şey hareket eder. Her şey döner ve her şey uçar. Uzaklara gider. Hiçbir şey kahkadan daha değerli değildir. Gülmek ve kişinin kendini terk etmesi, ışık olması güçtür. Trajedi ise olası en gülün şeydir. Seni darmadağınık isteyen bir sevgiliye hak ediyorsun. Her şeyle ve seni bir hışımla uyandıran tüm sebeplerle ve de uyumana izin vermeyecek iblislerle. Seninle dans etmek isteyen bir sevgiliyi hak ediyorsun. Gözlerine her baktığında cennete giden mi, kendini ifade etmelerine çalışmaktan asla yorulmayan birini. Avrupa'daki tüm o insanlardan ve bu bir kırıntı kadar bile değerli olmayan lanet demokrasilerden midem bulandı. Bu üst sınıf iğrenç ve buradaki tüm zengin insanlara çok öfkeliyim. Berbat bir sefalet içindeki binlerce insanı gördüğüm için. Daha çocukken renklerin dünyasına girmiştim. Arkadaşlarım, akranlarım yavaşça kadın oldular. Ben anlık zamanlarda yaşlı oldum. Kurbağa sevgilim, Diego, bana dünyanın en büyük acısını yaşattın sen. Günden güne öldüm seni sevmeye başladığımdan beri. Senin çirkin olduğunu söyleyen annemden nefret ettim. Sana benim gibi bakamayan herkesten, senin güzelliğini görememelerini hiç anlayamadım. Beni anlamadın demiyorum, beni anladın. Zaten en kahreden acı da buydu. Sen beni anladın ve anladığın halde canım yaktın. Şu bitmek bilmeyen bir can çekişmeden ibaret olan hayatımla ilgili olarak şunu diyebilirim. Ben uçmak isteyip de uçamayan bir kuş gibiydim. Bedenim birkaç sokağın veya pespaye bir coğrafyanın bizi ayırdığını anlamıyor. Bedenim, gecenin kalbinde senin şavkını göremediği için acıdan deliriyor. Uzaklık her şeyi düşsel kılıyor. Bir şey ne kadar uzaklaşırsa aynı zamanda artık sadece kendisine, kendi dünyasına ait olacağından bir o kadar da yakınlaşır. Kötüyüm. Gittikçe daha da kötü oluyorum fakat yavaş yavaş yalnızlığa alışıyorum. Bu da bir şeydir. Bir kazanım, bir zaferdir. Hayır ben bir sürrealist değilim. Tüm bunlar haddinden fazla abartılmış şeyler. Oysa ben sadece bir şeyden eminim. Kendi gerçekliğimi resmettiğimden. Bir gün oğlum olursa ona ilk öğreteceğim şey, gönül almak için uğraşmanın erkeklik gururundan hiçbir şey götürmeyeceğidir. Kültürün içindeki tüm sesler olmaksızın kültürümüzün tam bir resmini sunabilmek mümkün değildir. Bu yüzden ortaya çıkan seviyede kadın ve renk sanatçıları olmadan iyi bir gözlem sanatı şovu elde edemezsiniz. Cinsel ayrımcılık ve ırkçılık paralel meselelerdir. Onları bazı açılardan kıyaslayabilirsiniz ama hepsi birbirinin aynısı değildir. Lakin ikisi de beyaz erkek gücü yapısının semptomlarıdır. Herkesin her şey üzerindeki fikirleri zamanla değişir. Hiçbir şey sabit değildir. Her şey değişir. İnatçı bir fikre sonsuza kadar tutunmak, biraz dik kafalılık ve belki de naifliktir. O kadar entelektüel ve çürümüşler ki onlara katlanamıyorum bile artık. Toluca pazarında yere oturup tortilla satmayı tercih ederim Paris'in o sanatçı sürtükleriyle herhangi bir şey yapmaktansa. Seni güvende hissettiren bir sevgiliyi hak ediyorsun. Seninle el ele yürürken tüm dünyayı yakabilecek birini. Bu sarılmaların senin teninle kusursuz bir eşleşmeye sahip olduğuna inanan birini. Sen şarkı söylerken seni dinleyen bir sevgiliye hak ediyorsun. Utanç hissettiğinde seni destekleyen ve özgürlüğüne saygı duyan, seninle uçan ve düşmekten korkmayan birini. En iyisini hak ediyorsun. En iyisinin en iyisini. Çünkü bu berbat dünyada kendisine karşı dürüst olan az sayıdaki insanlardan birisin. Ve gerçekten önemi olan tek şey bu. Açık bir şekilde ifade etmek istediğim şey, insanların kahramanlar ve tanrılar hayal ya da icat etmiş olmalarının sebebinin saf korkuya dayandığıdır. Yaşam ya da ölüm korkusu. Tüm gücümle savaşmalıyım ki sağlığımın izin vereceği küçük bir olumluluk bile devrime yönelik bir katkıya dönüşebilsin. Sadece Avrupa'nın çürüdüğünü ve Tüm bu hiçbir işe yaramayan insanların Hitler'in ve Mussolini'nin ortaya çıkmasına nasıl sebep olduklarını görmek için bile buraya gelmeye değerdi. Seni sevmediklerini de sevdim ben Diego. Neden sevmediğini anlamak için onları. Ya da sevmeye çalıştım. İçimde sana karşı olan kızgınlığı dindirmek için yaptım belki de. Öfkem geçmedi Diego. Kendimi hem kendim için yaşayabilecek kadar güçlü ve iç zenginliğe sahip hissediyorum. Hem de hissetmiyorum. Bir davranışın ufacık bir düşüncenin bile hırpalayacağı kadar dayanıksızım aynı zamanda. Hayatı, insanları, nesneleri çok seviyorum. İnsanların ölmelerini istemiyorum. Ölümden korkmuyorum ama yaşamak da istiyorum. Fakat iş acı çekmeye geldiğinde yok. Acıya katlanamıyorum. Dünyanın ne düşündüğü zerre umurumda değil. Bir sürtük, bir ressam ve kaybeden olarak doğdum. Ama kendimce mutluydum. Ne olduğumu anlamadın. Ben aşkım, ben zevkim, özüm, bir aptalım, alkoliyim, sebatkarım. Ben, basitçe benim. Bir tek senin çocuğunu doğurmak istedim. Ah Diego, bu paramparça rahmimden nefret ettim bebeğimizi düşürünce. Yırtıp atmak istedim rahmimi. Sana çocuk vermeyi beceremeyen bir rüzuh taşımak yük geldi bana. Seni sevmeye başlayalı çok uzun zaman oldu. Küçük bir kız çocuğuydum seni sevmeye başladığımda. Şimdi ise bedeni çürümeye başlayan yaşlı bir kadınım. Bütün bedenler çürüyor aslında Diagon. Eskiyor bütün bedenler. Bence insanın acısını içine gömmesi, o acı tarafından içten içe, bulanık ve anlamsız yollardan geçerek kemirilmesi demektir. İnsanın ifade edemediği şeyin gücü patlayıcı, hasar verici, kendi kendini yıkıcı bir güçtür. Dile getirmek kurtulmanın başlangıcıdır. Belki de Diogo gibi bir adamla yaşamaktan acı çektiğim için ağat yakmam bekleniyor. Ama bence nehrin kıyıları nehrin akmasına izin verdiği, yeryüzü yağmur yağdığı ya da atom içinden enerjinin kaçmasına izin verdiği için acı çeker. Benim düşünceme göre her şeyin doğal bir telafisi var. Bana göre insanlar tekil değildir. Erkekler kadınsılığın nüvelerini taşır. Kadınlarda ise bir erkek öğesi bulunur. Ve her ikisi birden içlerinde bir çocuk öğesi barındırırlar. Kafelerde saatlerce otururlar değerli arkalarını ısıtarak ve sürekli kültürden, sanattan ve devrimden durmadan konuşarak ve falan filan vesaire kendilerini dünyanın tanrıları olarak düşünürler. En fantastik saçmalıkları düşünürler ve havayı teorilerle ve asla gerçekleşmeyecek teorilerle zehirlerler. Seni kendi derimden daha çok seviyorum ve sen beni aynı şekilde sevmiyor olsan bile beni yine de seviyorsun değil mi? Ve eğer sevmiyorsan da her zaman seviyor olduğunun umudunu taşıyacağım ve bununla tatmin olacağım. Beni birazcık sev, sana tapıyorum. Bedenin bir gün beni terk edecek. Oysa ben hep o bedenin kurbanı oldum. Biraz asi de olsa bir kurban işte. Biliyorum aslında birbirimizi yok edeceğiz. Böylece mücadele sonunda ortaya hiçbir galip çıkmayacak. Düşüncenin sırf hasar görmemiş olmasından ötürü tenden oluşan öteki maddeden kopabileceğini düşünmek. Ne hoş bir yanılsama. Ele aldığım konular her daim duyularım olduğu için, zihin hallerim ve yaşamın içinde öğrettiği engin tepkilerim olduğu için sık sık tüm bu kendi figürlerimi nesnelleştirmişimdir. Ki bunlar içimde ve dışımda hissettiğimi ifade etmek için yaptığım, ...en samimi ve en gerçek şeylerdir. Sigara ve esrar içtiğimi... ...tüm dilleri boğuk sesle konuşmakla lanetlendiğimi... ...morfini ve de demerolü... ...ve tekilayı ve agav içkisini... ...kadınları ve erkekleri sevdiğimi söyleyecekler. Omuzlarımın ilüzyonunu silkecek ve bir su kadını olduğumu söyleyeceğim. Bir araç ya da üzerinde yelken açabileceğiniz ya da kiralayabileceğiniz bir şey değil. Onun yerine ben bir akar suyum, nehirim, akan bir kaynağım, denizin kendisiyim. Onun tüm yağmurlu çıkarımlarıyım ve sen o paslı pusulanla ne bilirsin ki aşkı? Keşke deliliğin perdesi ardındaki canımın istediği şeyi yapabilseydim. O vakit çiçekleri düzenlerdim tüm gün, resmini çizerdim acının, aşkın ve duyarlılığın. Diğerlerinin aptallığına canımın istediği kadar gülerdim ve derlerdi ki zavallı şey delirmiş. Tüm dünyalarla anlaşma içinde olacak. İçinde yaşadığım kendi dünyamı inşa ederdim. Yaşadığım gün ya da saat ya da dakika benim ve diğer herkesin olurdu. Benim deliliğim gerçeklikten kaçmak olmazdı. Eskiden dünyadaki en tuhaf insan olduğumu düşünürdüm ama sonra düşündüm ki dünyada çok fazla insan var. Bu yüzden benim gibi bazı açılardan tuhaf hisseden ve defolu olan birileri olmalı. Onu hayal edebilirdim ve aynı şekilde onun da beni hayal ettiğini. Eh umarım oralarda bir yerdeysen ve bunu okuyorsan bil ki evet doğru ben buradayım ve senin kadar tuhafım. Resimlerim iyi çizilmiştir çabucak değil ama sabırla. Resimlerim içlerinde acının mesajını taşır. En azından birkaç insanın ilgi gösterdiğini düşünüyorum. Bu devrim niteliğinde değil. Neden sürekli kavgacı olması gerektiğini düşünüyoruz ki? Ben yapamam. Resim çizmek hayatımı tamamladı. Üç çocuk kaybettim ve korkunç hayatımı doldurabilecek bir dizi başka şey. Resimlerim tüm bunların yerini aldı. Bence çalışmak en iyisi. Seni unutmadım. Geceler uzun ve zor. Sen de biliyorsun ki tüm gördüğüm, kendime dokunduğum, herhangi bir mesafeden yine sensin. Kumaşların okşaması, renklerin rengi, kablolar, sinirler, kalemler, yapraklar, toz, hücreler, savaş ve güneş, saatlerin ve takvimlerin ve boş bakış olmayanların dakikalarında deneyimlenmiş her şey sensin. Sen hissettin. Bu yüzden o geminin bana asla veda etmediğini ile Havre'den alıp uzaklaştırmasına izin verdin. Sana gözlerimle yazacağım. Her zaman. Her şey senin için. Buradaki yüksek sosyete beni bayıyor ve buradaki tüm zengin adamlara karşı bir hiddet hissediyorum. Zira yiyecek bir şey ve uyuyacak bir yeri olmayan korkunç bir sefalet içinde binlerce insan gördüm. Burada beni en çok etkileyen buydu. Binlerce ve binlerce insan açlıktan ölürken... Zenginlerin gece gündüz parti düzenlediklerini görmek korkunçtu. Yine de Amerika'nın endüstriyel ve mekanik gelişmeleriyle oldukça ilgilenmiş olsam da Amerikalıları duyarlılık ve iyi bir damak tadı yoksunu olarak buldum. Kirli ve konforsuz devasa bir tavuk kümesinde yaşıyorlar gibi. Evler ekmek fırınlarına benziyor ve bahsettikleri tüm konfor tamamen bir mit. Mektuplar Diego senden neden vazgeçtim? Zor günümde yanımda olmadığın için vazgeçtim. Canın sıkkın olduğunda benimle paylaşmadığını, kırılacak veya tedirgin olacak olsam bile düşüncelerini bana açıkça söylemediğini anladığım için vazgeçtim. Bana yalan söylediğin için vazgeçtim. Gözlerime baktığında kalbinle bakmadığını ve bana hala söylemediğin şeyler olduğunu anladığım için vazgeçtim. Her sabah benimle uyanmak istemediğini, geleceğimizin hiçbir yere gidemeyeceğini anladığım için vazgeçtim. Düşüncelerime ve bana değer vermediğin için vazgeçtim. Ağrılarımı dindirecek o yakıcı sevgiyi bana vermediğin için vazgeçtim. Sadece kendini, mutluluğunu ve geleceğini düşünüp beni hiçleştirdiğin için vazgeçtim. Resimlerimde kendimi artık mutlu çizemediğim ve buna tek neden sen olduğun için vazgeçtim. Egoist olduğun için vazgeçtim. Ama tüm bunları düşündüğüm zaman senin benden zaten vazgeçmiş olduğunu anladım. Bu yüzden ben de senden vazgeçtim. Diego, gerçek o kadar muhteşem ki konuşamıyor, uyuyamıyor, dinleyemiyor ya da sevemiyorum. Kendimi hapsolmuş hissetmek, hiç kan korkusu olmadan zamanın ve büyünün dışında, senin kendi korkunun ve ızdırabının içinde ve de bizzat atan kalbinin içinde. Tüm bu deliliği eğer senden isteseydim, biliyorum ki sessizliğinin içinde sadece kafa karışıklığı olurdu. Senden şiddet istiyorum bu safsata içinde ve sen, sen bana zerafetini... Işığını ve sıcaklığını veriyorsun. Seni resmetmek isterim ama hiçbir renk yok. Çünkü çok fazla renk var karma karışık, yüce aşkımın somut biçiminde. Diego'm artık yalnız değilim. Sen bana eşlik ediyorsun. Sen beni uyutuyor ve canlandırıyorsun. Hiçbir şey senin ellerinle, altın yeşili gözlerinle kıyaslanamaz. Bedenim seninle dolu günler ve günler boyu. Sen gecenin aynasısın. Yıldırımın vahşi parlaması. Yeryüzünün ne misin? Koltuk altlarının boşluğu benim sığınağım. Parmaklarım kanına dokunuyor. Tüm neşam sana ait olan sinirlerimin yollarında dolu tutmak için sakladığım çiçek pınarından fışkıran yaşamı hissetmek. Diego, Gecenin aynası Gözlerin etimin içinde yeşil kılıçlar. Ellerimizin arasında dalgalar. Hepsi seslerle dolu bir uzaydasınız. Gölge ve ışıkta. Sana renk yakalayan oksokrom ok dendi. Ben ise kromofor, rengi veren. Sen rakamların, yaşamın kombinasyonlarısın. Dileğim gölgelerin hareketlerinin çizgi formlarını anlamaktır. Siz uygularsınız ve ben alırım. Senin sözün tüm uzayı aşıyor ve yıldızlarım olan hücrelerime ulaşıyor. Sonra da ışığım olan seninkine gidiyor. Diego'ya Dünyaların sessiz yaşam vereni. En önemli olan şey illüzyonsuzluktur. Gün doğumları, dostane kırmızılar... ''Kocaman maviler, yapraklarla dolu eller, gürültülü kuşlar, saçlarda parmaklar, güvercin yuvaları, kalbimin rüzgarlarını ahmaklaştıran duyarsız şarkının basitliği, insan mücadelesinin nadir bir anlayışı, kadim Meksika'nın tatlı çikolatası, ağızdan içeri gelen kanın içindeki fırtına, karışıklık, işaretler, kahkaha ve incinin büsbütün diş iğneler, temmuz ayının yedisi için bir hediye olarak bunu istiyorum.'' Alıyorum. Şarkı söylüyorum. Söyledim ve büyüğümüz için şu andan itibaren şarkı söyleyeceğim. Aşkımız için. Diego Hiçbir şey ellerinle kıyaslanamaz. Hiçbir şey gözlerinin altın yeşili gibi değil. Bedenim günlerdir seninle dolu. Sen gecenin aynasısın. Şiddetli bir şimşeğin çakışı. Toprağın nemi. Koltuk altlarının boşluğu benim sığınağım. Parmaklarım kanına değiyor. Oksokrom, kromofor. Diego Rengi giyen kadın, rengi gören erkek, 1922 yılından beri, her zaman ve sonsuza kadar, şimdi 1944'te, yaşanmış onca saatlerden sonra vektörler orijinal yönlerine ilerlemeye devam ediyor. Hiçbir şey durdurmaz onları, canlı duygulardan daha fazla olmayan bilgiyle, buluşana kadar devam etmeyi dilemekten öte bir şey olmadan, yavaşça, büyük bir huzursuzlukla ama altın kesitin rehberliğinin kesinliğiyle, hücresel bir anlaşma var. Hareket var, ışık var. Tüm çekirdekler aynı. Ahmaklık yok. Bir zamanlar olduğumuzla aynıyız ve öyle olacağız. Budala bir kaderi hesaba katmadan. Oksokrom kromofor Bedenimdeki bastırılmış birçok yılın susuzluğu idi Rüyaların dudakları dışında söyleyemeyeceğimiz zincirlenmiş kelimeler. Her şey senin bedeninin manzarasının yeşil mucizesiyle kaplı. Formunun üstünde çiçeklerin kirpikleri dokunuşuma, akıntıların mırıldanmalarına cevap verdi. Dudaklarının suyunda her türlü meyve vardı. Nar meyvesinin kanı. Mamme meyvesinin ve saflaştırılmış ananasın ufku. Seni göğsüme bastırdım ve formunun dehası parmaklarımın ucundan tüm kanıma nüfuz etti. Meşe özünün kokusu. Cevizin anıları. Diş budak ağacının yeşil nefesi. Ufuk ve manzaralar. Onları bir öpücükle izledim. Kelimelerin unutulması kapalı gözlerimizin kısa bakışlarını anlamak için kesin bir dil biçimlendirecek. Buradasın. Elle tutulmaz ve sen kendi odamın boşluğunda şekillendirdiğim evrenin tamamısın. Yokluğun saatin tiktak seslerinde titreyerek ışığın nabızlarından fışkırıyor. Aynadan nefes alıyorsun. Senden ellerimi, tüm bedenini okşuyorum ve bir dakika için seninleyim ve bir dakika için kendimim. Ve kanım benim kalbimden seninkine akan havanın damarlarına akan bir mucize. Bedenimin manzarasının yeşil mucizesi senin tüm doğanın içinde var olur. Parmak uçlarımla yuvarlak tepelerini okşamak için içinden uçarım. Ellerim gölgeli vadilere batar ele geçirme dürtüsü içinde. Ve ben nazik dalların kucaklamaları içinde kuşatılırım, Yeşil ve serin. Tüm dünyanın seksine nüfuz ederim. Isısı beni kavurur ve tüm bedenim hassas yaprakların tazeliğiyle ovulur. Çiğ taneleri yeni sevgilinin teridir. Aşk değil bu. Ya da duyarlılık ya da eğilim. Bu hayatın kendisi, benim hayatım, senin ellerinde ve ayında ve de göğsünde görüp bulduğum şey. Ağzımdaki dudaklardan aldığım badem tadı var. Dünyalarımız hiç dışarı çıkmadı. Sadece tek bir dağ bilebilir başka bir dağın özünü. Varlığım bir ya da iki an için süzülüyor sanki tüm varlığımı sabah için endişeli bir bekleyiş içinde sarar gibi. Fark ediyorum ki seninleyim. O anda tüm algılarım hala tam iken ellerim portakallara batıyor ve bedenim kollarınla sarılıyor. Alex Notunu dün akşam 7'de aldım. Tam da birinin, hele de doktor Alejandro'nun beni hatırlamasını en az umduğum vakitlerde ama şansa yanılmışım. Sanki gerçek bir arkadaşmışım ve benimle daha önce hiç konuşmadığın gibi konuşmuşsun gibi bana güvendiğini bilmekten ne kadar mutlu olduğumu bilemezsin. Zira birazcık ironiyle benim çok üstün olduğumu ve senden çok ötede olduğumu söylemiştin. O çizgilerin köklerini görecek ve diğerlerinin o çizgilerde bulduğu şeyi de görmeyeceğim. Ve sen benden tavsiyemi istiyorsun. Tüm kalbimle verebileceğim bir şeyi. Eğer ki 16 yıllık tecrübemin bir değeri varsa ama eğer iyi niyetler senin için yeterliyse sadece naçizane tavsiyem değil, her şeyim senindir. Eh Alex, bana sık sık ve uzun yaz. Ne kadar uzun, o kadar. Alex, artık beni sevmiyorsan bunu söyle Alex. Beni bir pire kadar bile sevmiyor olsan da ben seni seviyorum. Bir elde Frida'nın hislerinin bir erkek çocuğuna karşı çok yoğun ve odaklı olduğunu söyleyebilirsiniz ama sonunda hepimiz bir nevi aşkımızın ve tutkumuzun mengenesinde tuzağa düşmüşüzdür. Bunu reddetmek sonunda meyvesiz bir yalana ya da maskaralığa götürür bizi. Öyle ki ya kendin hariç herkesi ikna edersin ya da herkes hariç kendini. Alex'im, seni gördüğüm andan beri seviyorum. Ne diyorsun? Çünkü birbirimizi görene kadar birkaç gün geçeceği için sana güzel küçük kadınını unutmaman için yalvarıyorum. Geceleri bazen çok korkuyorum ve benimle olmanı diliyorum ki böylece daha az korkayım. Ve sen de beni sevdiğini söyleyebilirsin önceki gibi. Aralık ayındaki gibi. Ben kolay bir şey olsam bile değil mi Alex? Kolay şeyleri sevmeye devam etmelisin. Alex Anit hakkında bana söylediklerinle ilgili doğal olarak bir şaka bile olsa kızmayacağım ilk başta. Çünkü sevdiğin ve sevmiş olduğun herkesi seviyorum. Sırf sen sevmiş olduğun için. Bununla birlikte okşanma olayını pek sevmedim. Çünkü çok tatlı olduğunu anladığım gerçeğine rağmen şey gibi hissediyorum. Eh nasıl söyleyebilirim ki? Kıskançlık gibi bilir misin? Ama bu doğal. Beni seven bir ana olsa bile onu sevmek istediğin gün o olduğuna inandır. Olur mu Alex'im? Aşk kelimesini tekrarı için affet. Tek seferde beş kez. Ama çok gevezeyimdir. Georgia. Sesini tekrar duymak çok harikaydı. Seni aradığımdan beri her gün birkaç ay öncesinden beri sana bir mektup yazmak istedim. Sana birçok tane yazdım ama her biri o kadar aptal ve boş göründü ki yırtıp attım. Söylemek istediğim her şeyi, özellikle de sana, İngilizce olarak yazamıyorum. Bu mektubu gönderiyorum çünkü söz verdim sana. Sabil Brown bana hasta olduğunu söylediğinde berbat hissettim ama sorunun ne olduğunu hala bilmiyorum. Lütfen George'a, tatlım, eğer yazamıyorsan... Stiglitz senin için yazmasını söyle ve bana nasıl hissettiğini söyle olur mu? İki hafta daha Detroit'te olacağım. Birbirimizi son gördüğümüzden bu yana bana olmuş olan her şeyi sana anlatmak isterim. Ama birçoğu üzücü ve şu an üzücü şeyleri bilmemelisin. Her şeye karşını şikayet etmemeliyim çünkü yine de birçok açıdan mutluydum. Diego bana karşı iyi ve buradaki fresklerle çalışmaktan ne kadar mutlu. Hayal bile edemezsin. Ben de biraz resim yapıyordum ve faydası oldu. Senin hakkında çok düşündüm ve asla gözlerinin rengini ve ellerinin harikalığını unutmadım. Seni yakında göreceğim. Eminim ki New York'ta çok daha mutlu olacağım. Eğer hala hastanede olursan, ben geri geldiğimde sana çiçek getireceğim ama senin için özellikle istediğim çiçekleri bulmak çok zor. Eğer bana iki kelime dahi yazarsan çok mutlu olacağım. Seni çok seviyorum Georgia. Frida Abone olursanız çok sevinirim. Dinlediğiniz için teşekkürler.